Selahat ve selam Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz bir toplum inşa ediyordu. İnsanların hem düşünce dünyalarını hem hayatlarını ilmek ilmek dokuyarak bir toplum oluşturuyordu. Birey ve toplumu peygamber ikliminde en derinlikli bir şekilde eğitiyordu. Onun teorik ve pratiği ne kadar yalındı, sadeydi, anlaşılırdı. Söz ve fiil bütünlüğü içindeydi. Hiçbir esas, hiçbir fikir söz zeminde kalsın diye dile getirilmezdi. Faydasız ilimden Allah'a sığınılırdı. Kısa bir hayat vardı. Bu hayatı dolu dolu yaşamak vardı. Bu dünya ve öbür dünyayı kucaklayan kazanan bir konumları vardı. Peygamber Efendimiz "Ben eğitimci olarak gönderildim." buyuruluyordu. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir eğitimciydi. Onun konusu bizzati insandı, evrendi. Ama merkezdeki konu ise Rahmanu Rahim olan Allahu Teala idi. O bilim felsefe gibi çok özel veya teknik konularda insanları bilgilendirmek olmadığını beyan ediyordu. Ayet-i Kerimelerde Peygamber Efendimizin konumu açıkça ortaya konuyordu. Alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Sen büyük bir ahlak üzeresin. En güzel örnek, Usve-i Hasen olarak görevlendirildiği beyan ediliyordu. Peygamber Efendimizin kendi beyanlarında ben ancak alemlere rahmet olarak gönderildim. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam'la şereflenen arkadaşlarını değiştirip dönüştürmeden önce kendisi değişip dönüşüyordu. Ayetlerle şekilleniyordu. Ayetler onu Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı inşa ediyordu. O canlı bir Kur'an haline geliyordu. Hz. Ayşe'nemiz o canlı bir Kur'andır diyordu. O ilahi otoretenin denetimindeydi. Tüm insanlık için en güzel örnekti. İnsanlığı esenliğe çağırıyordu. İki dünyada da iyiliği, güzelliği yakalamaya, yaşamaya çağırıyordu. Onun hayatının merkezinde Kur'an-ı Kerim vardı. Ayetler, sureler vardı Onları zirve boyutlarında anlayan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dı Hayatıyla usve-i haseneydi Hadis-i şerifleriyle konuları berraklaştırıyordu Sorulara cevap veriyordu Ayetlerin kapalı olanlarını açıklıyordu Uygulamanın nasıllığını yaşantısıyla gösteriyor Hadis-i şerifleriyle de izah ediyordu arı duru bir inanç oluşturuyor ve tertemiz bir hayat inşa ediyordu. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde Kurtuluş Allah'ın kitabına sarılmaktır. Çünkü sizden öncekilerin haberleri ile sizden sonrakilerin haberleri ondadır. Aranızdaki problemleri, çözecek hükümler de ondadır. O insanlar için Önemli bilgilere sahiptir Onda gereksiz hiçbir şey yoktur Kim onu akılsızlığından dolayı terk ederse Allah onu perişan eder Kim iman yolu ondan başkasında ararsa Allah onu saptırır O Allah'ın sapasağlam ipidir O hikmet dolan zikirdir O dost doğru yoldur O kendisine uyulduğu zaman azuların sapmadığı, kendisiyle konuşulduğu zaman yalan ve yanılı şeylerin söylenmediği, alimlerin okuyup düşünmekle bitiremediği bir kitaptır. Onun olağanüstülükleri hiçbir zaman bitmez. O cinlerin işitip de gerçekten biz doğru yola ileten, görülmedik Kur'an'da güzel olan bir Kur'an dinledik de, ona iman ettik dedikleri kitaptır. Kim ondan bir haber getirirse doğru söylemiş olur. Kim onu uygularsa sevap kazanır. Kim onunla hükmederse adil olur. Kim insanları ona çağırırsa doğruya iletmiş olur buyuruluyor. Peygamber Efendimiz her vesileyle ümmetinin dikkatini Kur'an-ı Kerim'e çekiyordu. O rahman Rahim'in insanlığa gönderdiği insanlığın kitabıydı. Varoluşun derin kaygılarına düşçül olanları elinden tutan, karanlıklardan aydınlıklara çıkaran biricik kitabı Kerim'di. Peygamber Efendimiz sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. İçinde Kur'an'dan hiçbir şey olmayan kişi harab olmuş ev gibidir. ''Kur'an'ı aranızda konuşup muhafaza ediniz. Varlığım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Kur'an'ın hafızalardan, gönüllerden çıkıp kaçması, bağlı devenin bağından kurtulup kaçmasından daha çabuktur.'' buyruluyor. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşların yetiştirmesinde, en önemli esaslardan biri sözdü, kelamdı. Nasıl konuşuyordu, konuşmasındaki belirgin hususlar nelerdi? Zira ayetleri, meseleleri onlara sözlü olarak anlatıyordu. Söz, bilginin nakil aracıydı. Eğitimin temel unsuruydu. Anlaşılmayan veya yanlış anlaşılan söz, dost doğru bir inancın ve hayat tarzının referansı olmaktan uzaktı. Peygamber Efendimiz'in konuşmaları son derece açık, anlaşılır, kısa ve özlü bir üslup içindeydi. Hiçbir zaman zihinleri karıştırmamış, anlamları zorlaştırmamıştır. Zira Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hangi meseleyi, hangi konuyu dile getiriyorsa, onu bütün boyutlarıyla çok iyi bilirdi. Konuya tam anlamıyla hakimdi. Bir de konuları, meseleleri gönül dünyasında duya duya yaşayarak dile getirirdi. Sanki önce kalbi manayı teleffüz ederdi, oradan dile dökülürdü. Efendimiz aleyhissalatü vesselam kolaylaştırın, güçleştirmeyin, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Bir topluluğa akıllarının almayacağı şeylerden bahsetmek doğru değildir. Bu onlar için bir fitne olur. İnsanlara, akıl seviyelerine göre konuşmakla emrolundum buyuruyordu. Peygamber Efendimiz konuşmalardan istifade konusunda insanların durumunu bir benzetmeyle beyan ediyordu. İnsanlar ilim ve hidayeti kabul açısından üzerine yağmur yağan farklı topraklara benzerler. Bu topraklardan ilki su tutan, üzerinde otlar bitiren bir topraktır. Allah'ın dinini anlayan öğrenip öğreten kimseler bu toprağa benzerler. İkinci toprak, üzerinde ot bitmeyen çorak bir topraktır. Bu toprak suyu tutar ve insanlar onun tuttuğu bu sudan yararlanırlar. Onun suyunu içer, hayvanlarını ve bitkilerini sularlar. Kibrinden başını kaldırmayan kimse bu toprak gibidir. Üçüncü toprak ise düz bir yamaçtır. Ne su tutar, ne de bir bitki yetiştirir. Allah'ın hidayetini kabul etmeyenler böyledir buyuruluyor. Allah'ın Resulü dikkatleri uyandırmak, konunun yeterince aydınlığa kavuşması için zaman zaman soru-cevap yöntemini kullanıyordu. Onun hayatında bunun çok örnekleri vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hz. Muaz bin Cebel'i Yemen'e vayr olarak atamıştı. Onu Yemen'e uğurlarken, Aralarında şöyle bir konuşma ceryan ediyordu Hazreti Muaz bin Cebel radıyallahu anlatıyor Resulullah beni Yemen'e gönderirken Ya Muaz sana bir dava geldiğinde Neye göre hüküm vereceksin dedi Allah'ın kitabına göre hüküm vereceğim dedim O konuyla ilgili olarak Allah'ın kitabında bir şey bulamazsan O zaman neye göre hüküm vereceksin buyurdu ben Resulullah'ın sünnetine göre hüküm veririm dedim. Peygamber Efendimiz, Resulullah'ın sünnetinde bir şey bulamazsan, neye göre hüküm vereceksin dediler. Ben de kendi iştahıdıma göre hüküm vereceğim dedim. Bunun üzerine ellerini göksüme vurarak, Allah'a hamdolsun ki, Resulünün hoşnut olacağı şekilde, Resulünün elçisini başarılı kıldı buyurdu. Bir başka örnekte ise, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'i bir beldeye idareci olarak tayin ediyordu. Hazreti Ali Efendimiz insanlar arasındaki davaları, meseleleri çözmede tecrübesiz olduğunu dile getiriyordu. Peygamber Efendimiz iki elini alinin göksüne dayayarak Allah senin kalbine doğruyu gösterecek, diline de doğrulukta sabit kılacaktır. Davalılar, önünde oturdukları zaman her ikisini dinlemedikçe bir karara var mı? buyurdu. Daha sonra Hazreti Ali Efendimiz, vallahi bundan sonra iki kişi arasında karar vermem gerektiği zaman hiç tereddüt etmedim diyordu. Peygamber Efendimiz'in ikliminde toplumun bütün katmanları vardı. Çocuklar vardı, kadınlar vardı. Kadınlar için özel bir gün belirlenmişti. Efendimiz o günde kadınlara sohbet ediyordu. Eğitim teorik bir zeminde gerçekleşmezdi. Asıl mana onu yaşayanlardan alınırdı. Ahlakı nasıl elde edecektik? Ahlaka dair ciltler dolusu kitabı okuduğumuzda ahlaklı olabilir miydik? Bilinen bir gerçek vardı. Ahlak, ahlaklı insanlardan alınırdı. Doğruluğu, dürüstlüğü, çok güzel anlatan ama kendisi güven vermeyen birisinden nasıl ahlak intikal edilebilirdi? Peygamber Efendimiz önce Usve-i Hasene'ydi. En güzel örnekti. İnsanlara yukarıdan bakmazdı. Bunu şiddetle telin ederdi. Kendisiyle insanlar arasında sınır koymazdı. Her zaman sahabe-i kiramdan birisi gibiydi. Hiçbir zaman Ayrıcalıklı muameleyi kabul etmezdi Ve insanları bundan sakındırırdı Rabbi Rahim'in bu hali sevmediğini bildirirdi O alemlere rahmet olarak gönderilmişti Huzuruna gelen bir bedevinin Sanki kralın huzuruna çıkmış gibi Korkudan titrediğini görünce Korkma ben bir kral değilim Ben güneşte kurumuş et yiyen Kureşli bir kadının oğluyum buyurarak Onu bağrına basıyordu Peygamber Efendimiz önceliği daima dertli insanlara, ihtiyaç sahibi insanlara verirdi. İnsanlar küme küme toplanmışlar, sohbet ediyorlarsa, Peygamber Efendimiz de onlara varıyorsa, onların içindeki en fakir, en garip insanların yanına var otururdu. Gönülleri ezik olanları, kalpleri kırık olanları daima tercih ederdi. Dertlilerin derdini dinlemeyi severdi dertlere derman olmak için büyük bir gayret sarf ederdi. Öğülmekten hoşlanmazdı. Kendisinin de bir insan olduğunu vurgulardı. Allah'ın kulu ve Rasulü deyin buyururdu. Hz. İsa aleyhisselamı Hristiyanların büyüttüğü gibi bir büyük yanlışa düşülmemesine özen gösterir, arkadaşlarını yer yer uyarırdı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sözleriyle, davranışlarıyla ve hayatıyla zirve boyutlarında bir eğitimciydi. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.